Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in doğumu fil senesi diye tarihe geçen bu yılda yani miladi 571 yılında Allah'ın son peygamberi olacak olan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de dünyaya geldi. Sanki Mekke'ye bir güneş doğmuştu. Mekke'de dünyaya gelen bu çocuk ezilen insanları kurtarmak için süper devletleri yıkmaya geliyordu ki onun doğumuyla bu süperlerden İranlıların tapmakta oldukları ateş sönmeye, bugünkü Avrupalıların ataları olan Bizans'ın insanları öldüre öldüre yaptıkları saraylar sallanmaya, yıkılmaya başlamıştı bile. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin doğumuna çok sevinen dedesi Abdülmuttalip, sevincini şöyle dile getiriyordu Allah'ın evi Kabe'nin önünde. Bana böyle güzel bir evlat veren Allah'a hamd olsun. Beşikte bütün çocuklara efendilik yapan bu çocuğu, en güzel makama sahip olan bu evde, Kabe'de koruyacağım. Ta ki onu gençlerin lideri ve yükseklere ulaşan olarak göreyim. Onu her türlü kötülükten, gözleri keskin kıskançlardan korurum ben diyordu. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem doğmadan babası Abdullah vefat etti. Bakımı Annesi Amine ile dedesi Abdülmutalib'e kalmıştı. Mekke'nin o zamanki adetlerine göre yeni doğan çocuklar süt annesine verildiğinden Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de Mekke'ye gelip emzirilmek için süt çocuğu arayan Halime adındaki fakir bir kadına verildi. Halime ve kocası Haris, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve alarak alarak Sad yurdundaki köylerine götürdüler. Köydeki kuraklıktan ölmeye başlamış olan hayvanlar, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin o köye gelişiyle yeniden gelişmeye ve süt vermeye başladılar. Çünkü onun gelişiyle bu köye bereket gelmiş, etraf yeşermeye başlamıştı. Bir gün Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem süt kardeşleriyle oynarken onlardan birisi koşarak eve gelip ebeveynine koşun iki adam geldi ve kardeşimizin karnını açtı demesi üzerine onlarda koşmuşlar ve çocuğu yani Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi ayakta bulmuşlardı. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in süt annesi Halime ve kocası Haris ona ne olduğunu sorduklarında o şöyle demişti: Beyaz elbiseli iki adam gelip göğsümü açtılar. Oradan bir şey çıkarıp attıktan sonra tekrar göğsümü kapatıp gittiler. Bunlar onun kalbini yıkamaya gelmiş olan iki melekti. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'de Birçok olağanüstü hal gören süt annesi Halime ve kocası Haris, ona bir şeyler olmasından korktukları için onu Mekke'de bulunan annesine geri götürdüler. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem 6 yaşına gelince Ebba köyünde annesi Amine, 8 yaşına gelince de Mekke'de dedesi Abdülmuttalip vefat etti. Artık onun bakımı, amcası Ebu Talib'e kalmıştı. Ebu Talip, tüccar bir adam olduğu için senenin belli mevsimlerinde ticaret maksadıyla Filistin ve Şam bölgelerine giden ticaret kervanlarına katılırdı. Bu kervanlar güneyde Yemen, oradan Umman üzerinden Hindistan ve Çin'e uzanırken, kuzeyde de Filistin üzerinden Suriye ve o zamanki adı Konstantini olan İstanbul'a kadar çıkıyorlardı. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem amcası Ebu Talib'in himayesi altında bulunduğu sırada Mekke tüccarları, Şam taraflarına bir ticaret kervanı düzenlediler. Bu ticari seyahata Ebu Talip de katılacaktı. O sıralarda on yaşlarında bulunan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de, bu ticaret kervanına katılmak istemişti. Amcası Ebu Talip onu kırmadı ve beraberinde Şam'a götürdü. Mekke ticaret kervanı Şam yakınlarında bulunan, ...Busra kasabasına yaklaşırken bir hadise oldu. Busra'da adı Bahira olan bir Hristiyan rahip yaşıyordu. Bahira, içinde yaşadığı manastırdan fazla çıkmaz, hayatını sürekli ibadetle geçirirdi. Mekke ticaret kervanı Busra'ya yaklaşırken onun gelişini fark eden Bahira manastırına yaklaşıncaya kadar onu izlemiş, en ufak hareketlerini bile gözden kaçırmamıştı. Ticaret kervanının idarecileri, Bahira'nın manastırına yakın bir ağacın altına yerleştiler. Ağacın gölgesinde yer kalmadığı için, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem güneşte oturdu. Bu sefer ağacın dalları, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme gölge yapmak için ona doğru eğildiler. Bu manzarayı seyreden Bahira, daha Mekkeliler yolda gelirlerken gökteki bir bulutun kervan arasından birine devamlı olarak gölge yaptığını görmüş ve ağaç dallarının da aynı şahsa gölge yaptığına şahit olunca bu gibi olayların sadece peygamberlerin hayatlarında görülebileceğini hatırlamış ve bu gelen şahsın elindeki kitapta yani ilahi kitaplardan peygamber Hazreti İsa aleyhisselama gönderilen İncil'de adı geçen beklenen peygamber olduğuna inanarak kervanın yanına gidip bu şahsı görmek için Mekkelileri yemeğe davet etti. Fakat Bahir'a Yemeğe gelen bu tüccarlar arasında aradığı şahsı göremeyince daha da meraklandı ve onlara herkesin yemeğe gelip gelmediğini sordu. Yemeklerini yemeye devam eden Mekkeli tüccarlarda geride sadece Muhammed adında bir çocuğun kaldığını söyleyince Bahira onun da getirilmesini istedi. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gelince Bahira vücudunu kontrol edip omuzları arasındaki peygamberlik mührünü gördükten sonra kendisine bazı sorular sordu. Bu soruların cevaplarını doğru bulan Bahira Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin amcası Ebu Talib'e bu çocuğun kim olduğunu sordu. Ebu Talip de benim çocuğum deyince Bahira olamaz dedi. O zaman Ebu Talip gerçeği söyleyerek o benim yeğenimdir. Anne ve babası öldü diye cevap verince Bahir'a doğru söyledin dedi ve ilave etti. Çünkü bu çocuk beklenen peygamberdir ve yetim olması lazımdır. Yahudiler onu görecek olurlarsa öldürürler. Hemen onu al ve memleketine götür dedi. <Gülüyor> Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'deki bu olağanüstü halleri gören bazı Hristiyanlar onu öldürmek istedilerse de Bahira onlara mani oldu ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme bir şey yapamadılar. Bu olayları gören bu talipti, de yeni Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i kötü niyetli insanların şerrinden korumak için Şam'a gitmeyerek ticaretini bu sırada yaptı ve yeni Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i alarak Mekke'ye dönmek üzere yola çıktı. Bir peygamber görmüş olan bu sıra artık uzaklarda kalıyor. Onun iyi kalpli rahibi Bahira, ileride peygamber olacak Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hakkında kim bilir neler düşünüyordu o oradan ayrılırken. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin bu sıraya yapmış olduğu bu seyahatten itibaren 17 yaşına kadar olan hayatı hakkında fazla bilgi sahibi değiliz. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, 17 yaşlarındayken Mekke'de Ficar Savaşı, 20 yaşına varınca da Hilful Fudül denen bir anlaşma yapıldı. Bu anlaşmaya göre Mekke'ye gelen yabancılara zulmedilmeyecekti. Ne var ki İslam kanunları Mekke'de hakim oluncaya dek bu zulüm hep devam etti. Mekke'nin büyük çoğunluğu gibi Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de Ticaretle uğraşıyordu. Aynı şekilde Mekke'nin ileriye gelen ailelerinden birine mensup olan Hübeylid'in kızı Hatice adında iffetli, şerefli bir kadın tüccar vardı. Dul olduğu için ticaret işleriyle uğraşmak üzere bazı adamlarla ticari anlaşmalar yapıyordu. İşte bu anlaşmaların birini de Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemle yaptı. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Hatice'nin hesabına ticaret yapmak üzere onun kölesi Meysel'e ile Şam'a gitti. Şam, Mekke'nin aksine olarak bol meybalı ve suları olan yeşillikler arasında cennet gibi bir ülkeydi. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bu ticari yolculuk esnasında henüz çocukken görmüş olduğu... ...Busra şehrinden bir kere daha geçiyordu. Rahip Bahiraülmüş, yerine başka birisi manastır sahibi olmuştu. Büyük bir karla sonuçlanan bu ticari yolculuk sırasında... ...Hatice'nin kölesi Meysir'e Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'de bazı olağanüstü haller olduğunu... ...yolculuk boyunca kendisine gölge yapıldığını fark etmişti. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemle başarılı bir ticaretten dönen Meyser'e döndükten sonra bütün olup bitenleri Efendisi Hatice'ye anlattı. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemde görülen bu harikulade hallere ilave olarak onun doğruluğunu, güvenilir, emin bir insan olduğunu da gören Hatice kendisine evlenme teklifinde bulundu. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem 25 Hazreti Hatice'de 35-40 yaşlarındaydı. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in İbrahim hariç diğer bütün çocukları Zeynep, Ümmü Gülsüm, Rukiye, Fatıma, Kasım, Tahir ve Tayyib Hazreti Hatice'den olmuşlardır. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem 35 yaşına geldiğinde yer yer yıkılmış olan Kabe tamir edildi. Diğer Mekkeliler gibi Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de Allah'ın evi olan Kabe'nin yeniden inşasına katıldı. İnşaatın en önemli kısmı olan Hacerül Esved'i siyah taşı yerine koyma işinde münakaşalar çıktı. Hacerül Esved Kabe'nin en önemli kısmı olduğu için... Hacca giden hacılar Kabe'yi tavaf etmeye başlamadan önce bu taşı öpüp selamlarlar. Çünkü bu taş sembolik olarak Allah'ın yeryüzündeki sağ eliydi. İnsan Allah'a bağlı olduğuna, ona teslim olduğuna, her şeyi onun rızası için yaptığına ve yapacağına, onun sevdiklerini seveceğine, sevmediklerini sevmeyeceğine, ona isyan edenlere itaat etmeyeceğine, onun buyrukları için çalışacağına, her hareketini onun rızasını kazanmak için düzenleyeceğine, bu uğurda gerekirse şehit oluncaya kadar mücadele vereceğine dair yeryüzünde ilk inşa edilen bu evin duvarı içinde bulunan ve Allah'ın yeryüzündeki sahilini temsil eden Hacerül Esved'i öperek veya elini dokundurarak yahut ellerini kaldırıp selamlayarak yemin ediyor ve bihat ediyor. Onun içindir ki Kabe'nin tamiri sırasında herkes hacerül ül Esved'i yerine koyma işini üzerine almak istiyordu. Çünkü o taşı yerine koymak büyük bir şerefti. Her kabile bu şerefin kendisinde olmasını istiyordu. Hatta bu iş için savaşa bile karar verenler olmuştu. Nihayet Ebu Ümeyye bin Mughire adındaki şahıs ki o zaman Mekke'nin en yaşlısıydı onlara şu teklifte bulundu. Abdüşemz kapısından ilk gelen şahıs size hakemlik etsin ve bu işe karar versin dedi. Bu teklifi kabul ettiler ve biraz sonra da o kapıdan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem çıka geldi. Hepsi birden el-Emin diye bağırmaya başladılar. Çünkü hepsi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke'nin en güvenilir, en doğru... ...en adil insanı olduğunu biliyorlardı. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bencil davranmadı. Yani tek başına Hacer-i Resvedi yerine koymadı... Bu şereften herkesin pay almasını istedi ve getirdiği bir bezin içine taşı koyarak bütün kabile temsilcilerinin birer ucundan tutmasını söyledi. Böylece yukarıya kaldırılan Hacer-ül Esvedi Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem eliyle alıp yerine koydu ve o fitne de kapanmış oldu. İşin bu şekilde tatlıya bağlandığını göre Mekkeliler çok sevindi ve memnun olarak oradan dağıldılar. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem 40 yaşlarına gelince Hristiyan rahipleri, Yahudi hahamları yani din adamları beklenen peygamberin zamanının geldiğini konuşmaya başlamışlardı. Çünkü ellerindeki İncil ve Tevrat kitaplarında bunu açıkça görebiliyorlardı. Bu kitapların tarif ettiği son peygamberde bütün güzellikleri Örnek ahlakı, cesareti ve merhameti üzerine toplamış olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'di.